Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Mekke ve Kabe Mekke dünyanın merkezi Kabe'de kıblemiz elhamdülillah hem hac görevi hem namaz ancak Kabe ile oluyor İlk dünyada kurulan yer Kabe'nin bulunduğu yer oldu Fealan buraya bizlere ayın 96'da inne övlere beydi uzunla ilah var. İnne övlere ilk yapılan bina dünyada. Bir Mekke'de Mekke'de oluyor. Dünyanın yer kabuğu bedene gelirken Önce Kabe'nin bulunduğu yer, orası katılaştı önce arası. Taş gibi oldu arası. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyayı indi zaman cennetten orada Kabe vardı muhtemelenler. Neden var acaba Kabe acaba? Ne kadar varlık varsa ister canlı ister cansız olsun her varlığın mutlaka bir kıblesi var. Her varlığın kıblesi vardır. Mesela elektronlar. onun kıblesi atomun çekirdeği. Ay'ın kıblesi dünya. Dünyanın güneş. Ne kadar melek, felek ne varsa canlı veya cansız hepsinin mutlaka bir kıblesi var. Bu için Dünya gelişirken, yer yer kabul gereken önce kıble yapıldı. Peki ne oce kıble? Melekler var dünya melekler. Onlar onu taşecalarladı kıbleyi. Nasıl acaba o bina acaba? Tabi bu bina taştan kepüş değil nevat derler. Yuvate göre inceymiş ince. Ama yekpare tek bir inci inci işi boş iki kapısı varmış doya batı ince insan binaymış böylece Adem Aleyhisselam Hazretleri dünya ince cennetten önce tabi ağladı pişman oldu cennetten kovuldu biraz sürgün geldi hep ağladı sonra tebze olunca Dedi ki, Ya Rabbi Adem Aleyhisselam, Ya Rabbi... Dünya bana dar güleledi, dünya, tek başına dünyada. Hava var ama birbirine göre ayrı birbirine var. Adem Aleyhisselam, Hindistan'a indirildi, Seydan'a indirildi. Hava anamızda indirildi, Cidde. O da isim geliyor, yani Cedde aslında. Büyük anne geliyor, oraya geliyor. Adem babamız tebrik kabul oldu. Artık gözün yaşı dindi. Ya Rabbi, bunu daha yürü dünya. Canım sıkılıyor. Mevlam, ya Adem, git yerde benim Beyti Şerif'im var. Onu taaf etti. Adem Aleyhisselam Hazretleri yayı olarak Hindistan'dan Mekke'ye gitti. Giderken yoldan mola verdi. Oturdu bazı yerde. Nereden fazla oturmuşsa orası büyük şehir oldu. Az durmuşsa orası küçük köye kısabı olur. Mekkemi Kreme'ye geldi. Kabe'yi gördü. Zaten parlıyormuş. inci. Çok nurlu parlıyormuş. Melekler onu taaf ediyorlar. O da etti böyle. Arafat'a gitti. Arafat'a gitti. Arafat'ta Cebel-i Rahme vardır. Özellik olur. Cebel-i Rahme. Fazla büyük değil yani. 70 metre yüksekliğinde. Cebel-i Rahme. Yani Rahme dağı anlamına geliyor. Onun üzerine çıktı. Adem babamızın onun çıktığı yer, onun işaret var hala. Onun dikili nokta yer, belli yani. Yani gerçekten Mekke'ye mükereme, öyle kutsal tarihi bir yer yani İnsanlar önce başlayan bir tarihi var Mekke Sonra o bina ne oldu? Orada ilk binan kabe. Nüwaleşmenin tufanında göğe kaldırıldı o arası. Göğe kaldırıldı. Orası boş, ıssız kaldı orası. Ta Nüwaleşmen zamanına kadar boş kaldı orası böyle. Orası. Tabi henüz daha Mekke'de bir şey yok orada, Mekke'de şehir yok. İnsan yok, yaşamıyor. Su yok ama çöl. Issız çöl. Oraya yaşamıyor orada. Her şeyi böyle takdir etmiş her şey. Yani hiçbir şey öyle tesadüflerle, rastlantıyla değil bir şey. Mevlamın takdirinde her şey tam önce kadere bağlanmış her şey. Ve vakti geldi Kâb'ın yapılması. İbrahim Malaşesem Hazretleri Urfa'da doğdu. Urfa'da doğdu. Urfa'da, Türkiye'miz elhamdülillah kutsal bir şehir Urfa'da. Hatta doğduğu mağara alan duruyor. Ziyaret ediliyor doğduğu mağarada. Orada doğdu mağarada. Niye acaba doğduğu mağarada acaba? Yeni Doğmadı tabi konuya girmeyeceğim ama Babil devleti o zaman hakimdarı Urfa'da hükümdara Nemrut adında bir kişi, Nemrut. Yani adı bile tabi ters bir adam, Nemrut diye. Adı ters. Tam bir İslam düşmanı. Din düşmanı yani böyle. Putperest, putçu kendisi. Bir rüya gördü. Rüyasında Saynen yıkıldığını gördü rüyasında. Soru bu o zaman ki akıllı kimisler o kendine göre tabi yorumu kolay yani dünyaya biri gelecek doğacak ondan sen tam bir hoş edilebana. Bu da doğum ya da doğum esası da doğum esası da var acaba bak başlamayacak bunu. Herkileri aldığı kardeş yerin Kamera kaldı içeride, kale içerisinde. Ama tabi Rabbin takdir etmiyor muhtemelen. Yani bir de her olaya kader açısından bakalım, her olaya bakalım. Nemrut, tek adam. Tam titri adam. Asaslı, kesin kesin. Kanun yok. Onun sizi kanun. Tek yok, yok şehirde. Herkese dışarıda. Kadınlar içeride. Ama ne oldu? Unuttu bir şeymiş sarayında sarayında Nemrud'u, unuttuğu bir şey yine. O çok öyle lazımmış. Birkaç nardan geçti, aradı, bulamadı. Eyvah! Bu sarayda kalmış. Kendi gidemez, beni gönderecek. Kimi göndersin? Güvenli bir insan lazım. Baktı, baktı, adı Azer diye biri Azer. Hiç ona güveniyordu. Azer, gel bakayım buraya, bak sana tam gönlüm var. Sen şiir içine gir, benim sarayıma gir, filan yerde, filan işte kasalar neyse şöyle bir şeyim var. Onu al gel, ama sakın dedi, sakın evini uğrama. Hanımla görüşme, anlamına yani böyle. Bunu çok tembihdi böyle, altın yüzüne basa basa böyle. Sakın evini uğrama. Haramla yatmıyor, görüşmüyorlar bence. Acele geldi buraya. Odana gerçekten bağlıymış. ne burada. Kızıl'a geldi. Şehre girdi. Eki yok bir şehirde. Yalnız kadınlar oturmuşlar yer. ilk erkek görüyorlar kadınlar. Şaşırdı kadınlar. Tek ayağa kalktı. Haramada oradaymış. Geldi hemen. Sağlık tutuk olanlar. İlla da eve edelim biraz. olmuş yok ama çektik. Evet, evet bunu böyle. Yattılar. hamile kaldı. hamile kaldı. Hamile kaldı ama nasıl doğuracak şimdi onu? Suç orada çıkacak. Bir defa kadın ne yaptı? Bunu korasından bile gizledi. Doğumu yaklaşınca karının dışarı çıktı. Mağara var. Mağaraya gitti. O doğum yok O doğum yoktu Tabi akşam üzeri evine geldi ama. Tarla'nın eve girip evine geldi. Geldi ama anne yüreği mağarada yeni donçluğu bıraktı orada. Acaba çocuk sağ çıkar mı? Çıkmaz mı acaba? Endişe. Uyuyamıyor sabah kadar. Dönüyor sağa, dönüyor sonuna. Sabah oldu. Erkenden mağaraya gitti. Bir ne bak görsün bir tane aslan varın kapısında duruyorlar. Eyvah dedim, eyvah dedi böyle. Bunlar buna parçaladı yavrum vermişti. şimdi böyle, böyle. Hem aslan korkuyor, hem yavrus işkence yavrusana. İlk aslanın birine kalkma kalkma kalkma gel dedi. Bize bekçüsü böyle. Kalkma sen buraya geldi. Bu şekilde bir zamanlar da mazeti tabi İşte büyüdü. Şunun tabi olayı ol ol oldu. Sonra. Mevlamız'ın tabii takdirinin gereği, bakın hı hı. Mevlamız'ın takdirinin gereği, Urfa'dan göç etme zorunda kaldı. Suriye'ye geçti. Önce Haran'a gitti Urfa'dan. Az hiç kaldı. Geri önce Suriye'ye gitti. Oradan Mısır'a geçti. Bak, neye gitti Mısır'a? O da bilmiyor ama. Ama Hikmet'te var. Mısır'da bir hükümdar oldu. Mısır hükümdarı da ne yapıyormuş? Güzel kadınları alıp, yanına alıyormuş koyuyormuşlar. Kimin güzel hanımı varsa böyle. Yeni gelen yolculardan, yumurta. Yemaristan'da bunu bildiği için ne yaptı? Eşlihanlı genç Gerçi kız oldu. Yeni evliler, evliler kendisi böyle. Onu bir sandığa koydu. Ona. Deve üzerinde. Eşya sandığına koydu Onu gübreye geldiler. Memur ki ne var sanıkta? Eşya meşya bakar dediler. Ya kilit de olmaz aç. Bir baklar ki çok ama gayet güzel bir genç bir hanım. O hükümdar memurlara diyormuş ki memurlara kim bana iyi hanım getirirse ona bahşe veriyormuşlar. Para bahşe veriyormuşlar. Böyle. Bunlar da bahşe ne yapıyorlar? Aldılar bunu, saraya götürüyorlar. İmta mı? İmtiha mı? Ama hikmeti var. Yani kaderin, çizdiği kadere, çizilen kaderin uygulaması bunlar aslında, peder arkasından. Fakat dış görünümde acı olay görünüyor bu. Bir koca, eş olarak, haramına götürüyorlar tabii hükümdara, memurlar. Arkadan gidiyor, Gözleri yaşlı an böyle. Baş eğmiş. Gözleri yaşlı o da gidiyor oradan. İçini aldığı kadını hele İbrahim'e sen burada. Dışarı kaldı böyle. Oturu bahçesinde. Gözleri yaşlı tabi. Doğruca bilemiyor. İçini dönem dönemez bilmiyor tabi orasını. Hükümden bahati görünce aziz Sari ona işi yandı ve o kadar sevdi o aşk oldu böyle. Hem yana sokunmak istedi. Dikazı Sare, bana dokunma. Ben bir peygamber eşiyim. Benim kocam peygamber. Allah'ın Resulü benim kocam. Bana dokunma. Dinlerim dinlemez. Dinlemez ama beddua etti. Bana dokunma. Elim kurulsun diye dokunur zamanı El uzattı anduana. Eli kuru çoğalık oldu. Kuru Kurdu ver, böyle. Çoğalık tutmuyorlar. Herşey gibi ama şimdi kurdu öyle böyle. böyle. Tiddi korktu şimdi. Geri çekildi. Dedi ki ne olur dedi hanım dedi şimdi. Yalvardı şimdi. Madem senin Rabbini aran iyi. Sen Rabbi'nin dua et de. Bana şifa versin. Ben sana dokunmam. Peki. Ya Rabbi. Bana şifa ver Rabbim dedi. Bu pişman oldu. tebetti, Hem iyi iyileşti. Yani i̇yileşti ama şimdi yine bir hazır saareye baktı. o bir kadarı kadar görmediği güzelliği bir kadın genç hanım gene nefsin hakim olamadı yani iradesini kaybetti orada yine salımı isteyince aynı şeyi söyledi hazır saare elin kurusun böyle kural üstte sefer olunca üstte artık bıraktı şimdi. Hazreti İbrahim dışarıda aleyhisselam. Kurası. Peki o ne yapıyor? Mevlam Rabbim ona sarayı şeffaf yaptı. Şeffaf yaptı. Şeffaf Bahçeden onları görüyor. Duranı görüyor bence. Onları görüyor onları. Şimdi dedi ki hükümler Hazreti ben seni üzdüm. Eşini de üzdüm. O halde ben sana buradan bir cari vereyim. Köle kız yani kadın. Ben sana bir cariye vereyim. Bu senin yapar. Açtı Sarı'nın kapısını. Cariye'nin bunun kapıyı. Buradan istedir, al, beğeni al bana böyle. Sonra Sarı'ya baktı. İşlerden birini beğendi. İsmi Hacer. O da Sarı Aleyhisselam'ın torunlarına geliyor ama. O da bir şey böyle. Bak öyle olmuşlar bu zaman. Onu beğendi, onu aldı. Şimdi Hazreti Sarı Validemiz araya yanında. O da genç kız. Hanım geldi Çıkıyorlar. Hazreti Sarı'nın bir endişesi var. Evet, bana bu dokunmadı. Yani el bana süremedi ama eşime nasıl anlatırım ben bunu? İnanır mı acaba bana şimdi? Nasıl anlatırım? Şimdi geldi. Ya İbrahim, inanırsan bana sana bir gerçek söyleyeyim. Sakın kalbini bozma. Yani üzülme bana bir şey yapamadı. Ben gördüm, bilmem ne Aldı onu şimdi buradan, Filistin'e gitti. Filistin. Hala orada meşhur o kasaba. Adı El Halil kasaba. El Halil. Halil İbrahim'den geliyor böyle. Oradan geliyor böylece. Oraya yerleşti işte. Oraya yerleşti. Ve mezarı orada kendisi böyle. Şimdi oğlum, oldu Hazreti İrem tabi Filistene'ye gitti. O zaman çöl gibi. Yani şu anda orta büyükte bir kasaba ama şu anda o zaman tabi küçük benim daha küçük böylece. E, grubet canı sıkıldı. Rabbim dedi bana bir sali bir elat versen de onunla alınsam. Ama Hazır Sari'ye kısırdı. ona şey olmuyordu. Kısırdı abi. Bu lafa şimdi Hazreti Hacer, Hazreti Sarın cariyesi ona ait. Onu Hazreti Kaşım'dan karşılamıyor. Hazreti Hacer'in ibadeti Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Onun olunca bu nikaha geçiyor. Nikaha geçiyor. Onunla yaptı ve o ame kaldı. Sallallahu Aleyhi ve Sellem gidecek? Suriye gidecek. Halbuki Mısır ters mesela Filistin'e. E, e Mısır'a gidecek. O da hasta acil alacaklar. Anne olacak o, oğluna. Olacak. Hep kaderin, verdiği çizgi noktalar bunlar. Kan noktalar bunlar, bunlar. İbrahim Aleyhisselam mutlu vardı. İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam çok sevimli böyle tabii bir peygamber olacak o da. Nurulu. Evet Halimüşürük. Çok seviyor onu. Ona doyamıyor. Eve geldi mi hemen okuyan atmış, ona beşli oluyor. Şimdi oldu Hadi Sare aslı işte. Kıskanığı gelişten işte böylece. Onun yüzüne bakmıyor. Çıraya bakıyor. Dedi ki İsmail, İbrahim dedim. Ben bu istemiyorum. Ne yapayım bunu? Bunu al. annesi aldı. Uzak yere bunlar. bunları." Denedi görmesin. E olur böyle bir şey? Ne yapayım bunları? Bu Rabbim, Ya İbrahim, dinle sari. ne onu yapmıyor da. ya Rabbim. İmtihan oldu. İmtihan bu. Aldı Hazreti Hacer'i. İsmail İslam e aldı. Devesini aldı bunları. Bir kırba hurma. Kırba, deriden bir kap doldurdu. Bir kırba turundu yani, su aldı dereye koyduyorlar. Çıktı. Nereye gidiyor? Bilmiyor ama. Şöyle gidiyor şimdi. Çıktı oradan böyle. selam ona gösteriyor ama selam. İbrahim sağa dön. Şu tepeye aş, Buraya aş, Gidiyorlar. Tam Kabe'nin olduğu yere geldiler. Kabe yok ama. Geldi böyle. Orada küçük bir ağaç vardı. fındıklı gibi. Küçük çöl bitkisi vardı. fındıklı bir şey vardı. Hafif gölgeli vardı böyle. Arada boş arasam. Hiç insan yok. Tam ıslı bir çöl. Böyle gelince yavrasından buyurdu ki, ya Ebrahim indir bunları burada. Yaramazsam konuşmadan bırakacak onları. Mevlam Emir'e bak. İmtihan bu. İşaretli Hacer'e aşağı in. İndi aşağı. İsmail aldı. Yavrusunu yüzüne bakmıyor ama. Yüzüne bakmıyor. Kıyamıyor. İçmeyem ama zaten. Yüzüne bakmadan On annesini verdi. Ondan sonra hurmayı verdi. Suyu verdi. Devesini geri çevirdi. Gitmeye başladı. Hazır Hacer. Çülük kucağında. Şey bakına bakıldı. Nereye baksa her tarafı yanıyor. Kızgın bir çöl. Hiçbir şey yok. Canlı varlığı gibi bir şey yok. İnsan şey görülmüyor böyle. Korktu. İbrahim gidiyor ama. O yüzden koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yani karışmam. Biraz durdu etrafa bakındı. Yine korktu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yani karışmam, bilmem ben. Evet. Üçün üstünde İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki Hacı ya İbrahim yoksa Allah mı emretti? Başta evet. O halde korkmam. Allah her netize Allah hep burayı görebiliyor. biliyor. O benim Rabbim beni bunu unutmamı koyuyor. Yani bak kurus İbrahim olursam peygamberi güvenemiyor. Peygamber, e Peygamber olsa insan keşfi bilemez. Bu üzerine İbrahim sen gitti. Dua etti onunsa arkadan. Atekereme İbrahim 37 fakat katında kısa geçeyim inşallah. Yani Rabbim dedi ben burada zeytincilikten bıraktım. Mübarek Hazreti yani Zein. Beyken ekini olmayan, tarımı olmayan bir yerde Fırat'ın murabinden bu yerde. gitti. Filistin'e gitti orada. Hazır Haz Hacer annemi şimdi hurma bitmesinde diye ağzı bir hurma alıyor. Hep duruyor ağzında. Yani çiğnemiyor bir sakız gibi onun şey mi? Ağzına duruyor, o hurma yavaş yavaş eriyor. Yani çabuk bitmesin diye kuruma, hurma, hurma ağzına duruyor, tek hurma ağzına atıyor. Böyle duruyor ağzında. Bir saat duruyor ağzında belki de. Çok suayınca su alıyor, böyle bir yudum, bir yudum işiyor böyle. Bitmesin diye. Ama hazırlar olur? dağla dayanmaz tabii. Gün geldi, Kuruma bitti, suda bitti. İkisi bitti bunların şimdi. Bir iki günü geçti aradan. Hazreti Hacı ve baktı. Sütü kesildi şimdi. Böyle. Sütü kurudu. Oğlu İsmail Aleyhisselam ağlıyor. çünkü aç. Sütü kesiyor tabii. Ama sütü gelmiyor. Alıyorsun kucağına, okşuyor, atlıyor, zıplatıyor, mutlatıyor, eğlenmek istiyor. Ama aç çocuk. Aç çocuk, durmuyor. Aziz de Aç'a tek başına, genç bir hanım, çölde, tek başına. Yavrusu ağlıyor, yavrusu ağlıyor, kendi aç, susuz, imkansız ama böyle. Tek başına çölde, artık çılacak artık. Şaş bakıldı, safa tepesi gözüne takıldı. Zaten 70 metre yakın Kabe, 70 metre adama sahibi var, safa tepesi, o tepeyi gördü. Hiç daha çıkmamış tepeye. Hem orada İbrahim'in İsmail'in bıraktığı olduğu ağacın dibine sabah tepesine koştu gitti. Tepeye çıktı. Etrafa bakındı. Ama nereye baksa her tarafta kızgın bir çöl. Hiç bir kuş tipi yok. Yani kuş lisi olsa orada sular anlamına geliyor. Kuş lisi yok orada. Bakını bakını ümit tükendi artık. Ne yapayım, ne yapayım? İlerine baktı, ileride bir de bir dağ gördü, 300 metre Merve tepesini karşısına gördü, oraya gitmeye başladı. Giderken orada bir vadi vardı yani şukur vardı bende. Oraya girince korktu orada vadide, girince korktu orada koştu aniden. çıkınca yine normal yüzü geldi böylece. Orada koştu anişim böyle. Şimdi vadeyi yok düz orası ama yine koşuluyor. Mehmet tepese gitti, tepeye çıktı. Her turada bakındı, bakındı, bakındı. Biraz su yok. Kendi aç, bitkin de böyle. Ama aklı yavrusunda. artık yani birincini kaybetme üzere birincini. Sanki bir şok olacak. O kendisi. Ne yapacağım bir çaresiz. Yine safadır koşmaya başladı. Yine vadeginince, şukureginince korktu yine orada koştu. Safaya, merveye, safaya, merveye böyle. Başka bir yok mu imkanı böylece? İnsan yine tam safa tepesindeyken bir ses duydu. Bir ses duydu. Bir ses duydu. Buraya gel yerden böyle. Gidip baktı. İsmailerse yavrusu yedi yatıyor. Hem ayağın dibinden bir çıkıyor yerden böyle. Şeffaf böyle. Temiz bir, bir sıçıkı yerden böylece. Hemen zam zam dur yana dağılma. Elini açtı bile kumlara böylece. Avucunu aldı. Bir su içti, Aa, baktı aştıya geçti, susudu geçti, bedene bir dinçlik geldi, zineli gelen kuvvetine geldi. Tekrar içti, kana kana içti, içi suyunu normalleşti. Vatikin sütüre damlıyor göst, damlıyor göstense süt falan verdi. İsa aldı, Onlar tabi doyurucu kendisini doyurdu. Acıktığı zaman. Aşkı neydi? İçiyordu zemzemi. Aşkı gidiyor. Güney şafsa, başı ağzı bir şey olsa, şifa içiyordu. hem şifa buluyor böyle Sütü bollaştı. Su çıkınca, kuşlar geldi oraya. İlk defa kuşlar geldi. Kuşları görünce, hacı anamız çok sevindi ama. Yani bir canlı varlık var. Arkadaş olduklar böyle. Kuşlar geldiler. Etrafa uçuyor Kuşlar. İş bir kuşlar belki, onlara bakıyor artık ne O kadar sevindi, artık mutlu bir ama başladı kendisi böyle kuş görünce. Tabii artık kader bana çeviriyor hayal doğru şey kader çeviriyor belki kendisine. Yemen'de bir kabile, adı Cührüm kabile diyorlar. Adı, kabile adında bir kabile. Bunların suyu çekilmiş, Kuyuları kurumuş. Çöl, devam çöl kuyular dağıtmez hatta çöl kuyular kuru zamanda bunlar, buna kuyular kurumuş, sus kalmışlar. Tabii su olmayacak, on yörde de bunu almışlar, bütün eşyalarını yüklemişler develer şunları hanımların kütüplerini. Sonra gidiyorlar. Yani su bulunan yerde oraya yürüyecekler. Mekke'de daha bir şehir yok. Yani yer olarak orası da biliyorlar, yol olduğu için. Mekke'nin yakında da su olmadığını biliyorlar. Ama baktılar, dev üzerinden, kuş teşleri geliyor, kuş, suyu kuşlar. Allah Allah, burada, bu civarda su yok. Ama su olmaya kuş gelmez. Bir bakalım ne de. İki kişi gelip baktılar, gerçekten bir kuyu var, kuyucuk var böyle. Kuyun başında genç bir hanım, bir de yanında bir çocuk var. Selam verdiler. Aleykümselam. E siz kimsiniz? İnsan mısınız? Cilin neyinizsiniz bu şekilde? Nasıl valansız? Siz kimsiniz? Ben İbrahim'in İbrahim dedi. Bu da oldu dedi. Acaba o zaman size göster kendisine. Peki biz buraya gelip yerleşelim mi acaba? E onlara izin verdi. Şu hakkına olmak üzere izin verdi onlara. Haberde iki kişinin kabirlerine geldiler. Tabi develere bire bağladılar. Heşe indirirler. Bir iki yıl sonra başladığınız için çalışmaya. Taş yapıldılar. Çamuru kardılar. Ev yapma başladılar. Taştan, kerpiçten evler yapıldı. Kimin çadırlar kuruldu. E, Kominleri var, hayvanları var, develeri var, sütleri var, şunları bunları var. Tabi kadın var, çoluşuluk var. Arada bir şenlendirik işte şimdi arası. Hazir adamı artık sevilir Kadınlar artık arkadaşları var. otuyorlar, konuşuyorlar, görüşüyorlar. İsmail Aleyhisselam daha da oldu. O da koşma, oynama başladı. Arkadaşı da bırakın üstüne böyle. Az önce bakıyor, karşıdan bakıyor. Oğlu oynuyor, karşıda o kadar mutlu oluyor. Kendi anlarına sohbet ediyorlar. İsmail Aleyhisselam Hazretleri peygamber olacağı için bir de artı Peygamber dedesi olacağı için alnından vardı, alnından dur vardı alındır. Karşıdan alnım gibi ki karşı alnı parlardı. Çok da güzelmiş ama. Daha çocukken cürürüm kabilesi kızları buna aşık olmuşlar buna. Eğitim gelince hem evlendiriler bu. Derhal. O zaman evlendirilir kolay. Biraz eşya yok. Kanapya, koltuk, altın gibi o zaman Elmek çok basılı zamanda tabii. Bir ofu bir konuyu tamam. Hemen dediler ki ya İsmail sen dediler bak dediler benim kızı şu işçüğümde sana vereceğim bunu ben deşe. O da işte baktı, baktı birini orada beğendi. Onu aldı. evlendiler tabii. Hemen tabii evvel gelin geldi. Geldi ama az Alemiz ömrü bitmiş ama tabii. Oğlu ellerini gördü. Ele gelin gördüğünü gördü ve eline kavuştu. Şimdi sıra geldi Kabe'nin yapımına muhteremler. Üstü ve evladı İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam. Tavukuna girmeyen fazla. Aslında konu Kabe için, binası için burada. Meryem ne İbrahim Aleyhisselam'a? İsmail o kurban etmesinden daha sonra bunlar. O mesele bunlar. Meryem vurdu ya İbrahim git, git İsmail ve hacer Bahattin yerde. Orada benim beytim vardı orada. orada vardı Beytim vardı. Oraya seni yine bir bina yap. O Kıbrı olacak orada. Kâb-ı İsmail Aleyhisselam'a böyle. İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Cebrail Aleyhisselam mühendis. Mühendis. O taraftan Rabbim bir gölge gönder, Bulut bul bul gönderdi. Bulut gönderdi. bu diktutun şeklinde. Yani kareye yakın diktutun şeklinde bulut geldi oraya. İrvan Aleyhisselam İrvan baktı. Bulutun dedi, tam dedi etrafından temelini kazmaya içe. Yani çizilmiş böyle etrafı. Bulut duruyor bu bana. İrvan Aleyhisselam başladılar kazmaya temelleri. İsmail Aleyhisselam taş dışıma başladı. Böyle çamur kaldı. Zerine suyu var. Toprak getirdi. Çamuruk kaldı Sonra taş taşıma başladı. Yedi dağdan, tepeden taş getiriyor. Taş da yuvarlanıyor tepeden. Taş yuvarlanıyor yerlere. Konuşuyor taşlar. İsmail beni al derten böyle. Yani Kabe'ye taş olayım. Kabe'ye taş olayım Kabe'ye. Yani taş aşık Kabe'ye. Aşık onu biliyor musun? Biliyor musun? Tamam. İsmail Aleyhisselam taş getiriyor. İbrahim Aleyhisselam peygamber tamk olansıymış yanlay kendisi de başını temel örmeye. Ve Rabbü ri bize Bakara 127. diyor. Ve İbrahim'le kavayını Bey İsmail. İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin işine temeli kal işte başladı. Yer İbrahim'in kavâide. Yer o yükseltiyor. El kavâide temellerini. Bir belirtti Kabe'nin ve İsma'il, o da yardım edildi. İsmail'in kendisine böyle, yardımcılar. Yılham Aleyhisselam temeli ördü. Artık boyu ermiyor. Çok çok bir şimdi. Boyu ermiyor. İskele tahtı yok bu şey tabi zamanlar böyle. Dedi ki oğlunan İsmail. İsmail dedi, bana düzgün bir taş getiride, de. Onu da çıkayım. Örüyor bunlar bu şekilde. İsmail Aleyhisselam gitti halen Kâbe'de duran adı makamı İbrahim. Yani taş muhtemelen. Aynı taş, aynı taş orada böyle. Yani Kâbe'nin kapı değil, kapı kapı karşı bir. Şu anda mafaza içerisinde orada. İsmail Aleyhisselam taş aldı, getirdi. Hadi İbrahim Aleyhisselam üzerine bindi. Taş bana yumuşadı ama. Yani ayaklara batmadı, sünger gibi oldu, hafif ayakları iz kaldı yakına böyle, böyle. Hala duruyor izleri böyle. İramaz. Hala izi var alıyor böyle. Baslarını örüyor. Örürken, tabi şimdi taş bir taş, izleri gibi devam etmiyor ama. Tabi büyük Beytullah dört köşeden Nasıl değişiyor? taşla taşıyorlar mı? Taş, kendi gidiyor onların. Burası ördümü sağa mı edecek? Taş kendine sağ diye böyle. Taş dönüyor böyle. Taş dönüyor. Yükseldikçe taş yükseldi. Taş yükseldi. Maka İbrahim ama. Maka İbrahim. Ki Kur'an'a geçiyor. Fih ayet meyredim. Mekam-ı İbrahim. Fihi ayatüm ve yinahtı. Fihi orada kâbiyen vardır. Açık ayetler vardır. Ve bir de Makam İbrahim, bak İbrahim, yani oraya bütün ayette beden eş değer ortak değerde bak İbrahim var. Allahü Vüze var işi. İtir bunları, kıyafıtlar, ilk tavuk, ikiz tavafı, ilk tavuk, tav babuğ ol, ikiz hamdallah, davetler, med şerifi. Tabi tavaf işte bizim anlayışımıza göre kâfete dönmek. Yani bedenin adım atıp hareketi bedenin. Fakat beden yetersiz ama aslında ruh, ruhsal yönü can, hayat. Tabi onların nasıl tavafı bilemiyoruz onlara ebeve. O anda milletvelle giriyor onlara beraber onlar karıştırdın tavaflarına onun aldığı feyzi tadı bilemeyiz böyle. Tavafeteler İbrahim sem oturuyor karşıya, şey bir baktı, beş kabine baktı. Tabii o anda o kabine olanı görüyor, nuri saçılıyor, nuri saçılıyor. Ha öyle diye evliyolar mütevemler, öyle diye evliyolar, evliyalar. Diyorlar ki kabın üzerine damlıyor, devam damlıyor, damlıyor. Nuri götengin buraya böyle böyle. Yani gören ne hani, kişibeli diyor bunları böyle, kişibeli ki Şam'da bizzat vardı, 40'lardan muhteri, Allah'ım tercih edilsin. Ondan kendi yanında bizzat muhteri. görmüş, o anlattı. Dedi, oturayım ki, bakıyorum dedi, bakıyorum böyle dedi. Gökten deyip nur beri geliyor böyle. Akıyor böyle böyle. Tabii su değil nur belli. Geliyor böyle. Nur geliyor. Hatta İbrahim Aleyhisselam, karşıdan böyle Kâbe'ye baktı, baktı. Bir nur ama, o kadar muazzam, mukaddes, kutsal bir yer... Mâlevi bir yer böyle. Hatta Mübarek buyuruyor, mübareke hüdül alemin, mübareken hüden dil alemin, bak. Mübarek hüdayet, bütün alemlere. Bir kaynağı, nur saçıyor böyle. Öyle yursal bir yer, Kâbe Yani gördüğü gibi taş değil o aslında asnaf edeceğim. baktı, baktı, ama şey geçti gönlüne şimdi, Ya Rabbi, Emrettin, yaptım ama, yattım ama, e tabi orada Kabe'de bir jürüm kabilesi var ama çok az bir azınlık, az bir insan var burada. Kabe muazzam bir bina, onlara bakarak, Ya Rabbi, bu kadar ıssız çöller var, çöllerin yanı yolda yok. Buraya kim gelir bunu, kim taraf eder Ya Rabbi? Acaba ne zaman yaptırıyorsun bunu ya Rabbi? Hikmetin acaba? Buraya dedi ki Mevlam, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ezzin fin nasi bil haccı. Ve ezzin fin bil haccı. Mevlam buradaydı. Ya İbrahim, sen insanın haccı davet edin buraya. Davet edin. Davet edin buraya. Ya Rabbi, kim diyor ya benim sizin burada? Kimsiniz yok ki etrafımda? davet senden İbli'a ulaştılar bende merhaba dedi. İki rivayet var. Birinde İbrahim Aleyhisselam salâm İbrahim'e çıktı taşa çıktı bende. Onun da çıktı. Taş yükseldi dağları geçti. Makkayı Dağları geçti bence. Bir, şey. bir rivayette Ebu Kubeş Dağı var ve Kabe'nin doğusunda, yakın hemen. Bir rivayet o dağ çıktı. Fakat dağ kuvveti rivayet. Bakan İbrahim'e çıktı. Buna çıktı. Üzerine çıktığı anda dağ gibi yükseldi. Gendi. Oradan başladığı şey çağırmaya, sonra sonlu, önü akasına, dört tarafına böyle Önde. Ey ruhlar! Burada Allah'ın beyti var. Bunu hacıya, tavafa geliniz bunu. Önce bir sağına, sağına döndü. Önün arkasına, Üçüncü sefer davet insanlara. Her davetinde buna cevaplar geldi. Lebek ya İbrahim, Lebek ya İbrahim, yani Geleceğiz. Muazzam kalp seştir güleyam. İnsan yok ama anda ruhları var ya. İşte o anda kimin ruhu o zaman Lebek demişse oraya kabir çekmedi. Kastsever demiz o kadar geçebilir. Sayı da belli bir şey. Oradan belirli. Mevla'nın bölümü Yetüke Ondan sonra gelirler Jalen Yaya olarak. Ve ala külü damirin Damir üzerinde. Damir de deve. Ama Zayıf, yolgun deve anlamına geliyor dağın bir. Develerin bir ayrı özelliği var. Burada. Yani Allah'ın koruduğu denge, düzen Ya yani şöyle hayvanı. şöyle nakli araşı şöyle Nakli araşı. Ama canlı araşı. E, deve süt de veriyor. Onun devenin tüyleri de meşhurdur. Devenin tüyleri. Hatta devenin tüyü altın ısıyı geçirmeye bak böyle, devenin gözlerine bakın böyle. Şimdi çölde, çöl yanar, çöl bey yanar, yanar, yanar böyle. O anda atılan çatlar sıcaktan dayanmasın böyle. Ama deve hiç etkilemez bundan böyle. Onun tüyleri altın ısıyı vermiyor. Hatta eskiden devlet tüyünden çadır yaparlarmış Arabistan, devlet tüyünden çadır yaparlarmış, örülmüş bunu çadır yaparlarmış. Sayın klimalı çadır, klima çadır böyle şey. işte. Hiç serin olmuş böyle işte. Yine eskiyen deve tüyünden rüko yapmışlar diyor ki ya onu giyiyorlar, ısınırlar mı diyorlar? Bir de devetin bir özelliği de ayakları yüksek, tabanı geniş ama diyorlar. Ya şöyle batmıyor böyle işte. Yine onun bir özelliği her canlının hayvan, insan kibirdi tek sıra kibir, tek sıradır. Onun kırpığı hem uzun hem çift sıra. Çız sıra. Neden? Kul karışıyor. Olunca onu gözlerini etkilemiyor. Önü görüyor musun? Şey. Bir de devi hayvan ne yapıyormuş? Fırtı olunca burnunu kapatabilmiş. Böyle. Yardımda bal bunu böyle. böyle demiş. Yine bunun bir özelliği ki asıl bu özelliği bu da en aşağı bir hafta on gün su içmeden, yemeden dayanabiliyor musun? Çölde. On gün dayanabiliyor. Nas dayanıyor? Harakabı bu devam ediyor. Bir deve sahibi, eğer devesiyle uzay gidecekse, önce deveyi beşiğe alıyor, deveyi, deveyi besliyor. Üstüne örgüç var, örgüç haber, Çıkıntı var, örgüç. Çift oluyor, tek oluyor. Yani Asya'da çift olur, Afrika'da tek olur örgüçleri. Şimdi, bunun her gücü aslında pek biri değildir böyle, yumuşaktır, öyle sünger gibi de basıktır böyle, katı değildir böyle şey. Bu deneye besin çekilince, yediği gıda ne oluyor? Besinler bedeninde yağ olmuyor bedeninde. Mesela insanda, hayvanlarda fazla aldık mı gıda yağ oluyor böyle. Möbreketlere yağ oluyor, kalemde yağ oluyor, bir sağlıyor, insan tabii sağlıyor bu insanları, insan çoluk alamıyor böyle böyle şey. Ama devre hiç beden yağ olmuyor. Hövçü diyor, höküş böyle. Höküşü yağ oluyor böyle. Şişer böyle katılaşır, çok katılaşır höküşü. Bu ne oluyor? Orada besin ve su da depolanıyor orada. Depolanıyor böyle şey. çıktı mı? Hiç susuz kalmaz böyle. Kafeye böyle şey. O yağ erimeye başlar. Hem bunun susuzluğu gidiyor hem de gıda olur hayvanlar. O da beriye. Bu da beri amirin ve ala küllu duan birinin mikül feci amiyık. Duan bir yolun zayıf devlerle geliyorlar. Tabi beslemiş ama gelince onlar yorulmuş onu bu şekilde beriye. Kabeye muazzam beş şerif Hazreti Ömer'in zamanına kadar. Kabe binası vardı orada. Etrafı duvarla şirir değil ama Hazreti Süleyman zamanına kadar böyle. Hafif boşluk vardı. Etrafında evler vardı. Hazreti Mehmet zamanında tabi İstanbul tarayı genişledi. Nüfus çoğuldu. Hacı çoğaldılar. Artık tavafa yetmiyor o. Böyle. Evler etrafında var, yetmiyor. Hazreti Süleyman emir verdi. kimin varsa Satın alacak. Razı olmasa istimlak yoluna gitti. Yani değerini bereht malden verdi, istimlak etti. Demek ki olabiliyor İslamlatımlar bu gibi yerde aldı bunları, Evler yıkıldı oradan, etrafi defa duvar çevrildi, bir mektep boyunda ve ilk oradan orada oldu. Haram oldu, meşharam oldu, meşharam böyle oldu. Kabe etraf temizlendi, duvar çevrildi, meşharam oldu. Dünyanın en kutsal ibadethaneler Kabe ve Mescid-i Haram'dır efendim. bir namaz 100.000 namaza eş ortak. bin. Yani 2 rekat namaz da olur da 200.000 rekat bakor. 200.000 rekat meşada. Orada okunan bir Fatiha, bir Fatiha Yüz bin geçiyor. Yüz bin. Şimdi namaz hesap yapmışlar bunun da, 5 ülke namaz var. Ayda 150, sene 1800 yapar. yapıyor bu şekilde. Hesap almışlar. 250 geçiyor okudum böyle. 250 yılda vakti geçiyor namaz böyle. 250 bin vakti geçiyor böyle. Bu bir namaz böyle. Yani orada gidenler, o denebilmeli. Orada baş geçirmemeli. Yani namaz olsun tabii, tavaf olsun. Yalnız günümüzde tabii aşırı hizam olduğu için tavafı yine gene bir halk tanımlığı gelenlere de. Önce gidenler. Halk tanımlığı bunlara. Fakat elinden geldiği kadar da namaz, Kur'an, zikir sahabet-i şerife insan bir şey olmazsa oturup bir şey Kabe'ye baksa Kabe'ye baksa yine sevap olur Orada bulunanlar yüz sevapın altmışı tavaf edenlere 30 namaz kılanlara onu oturup bakanlara verdiler. Bakanlara Bir de Mekke mükerreme tabii kutsal Yar da var Mekke mükerreme de. Mekke Kız Denizi yakındır. 70 küsur metre Kız Denizi'ne kadar. Kızıl Deniz yani Arapça adı Bahri Ahmer derler. Yani Kırmızı Deniz'e de Araplar kendilerine Kızıl Deniz. Hint Okyanusu'nun bir kolu bu Kızıl böyle. Bu denizde bir özelliği var. Aşırı tuzluluğu sema. 130'lu tuz böyle. Bu denizde böyle şey. Oraya fazla yağmur yağmıyor böyle. Yağış az, Oraya akarsu gelmiyor. Beslemiyor kendisini böyle. Beslemiyor. Devamlı buharlaşma oluyor. sürekli buharlaşma olduğu için. Okyanusuna gelen sonra gelir gelişiyor ama. sürekli buharlaşma olduğu için. Su uçuyor veya tuzu kalıyor. Yani en tuzlu suyu. Ama ocak ayında girişi yıkamakta yanları. 30 derece buluyor ısıtıyor aşağı yukarı. Ocak ayında böyle. Enin içerisinde. Bu kız denizinde bir özellikleri var. Gece kırmızı görünüyor karşıdan, uzaktan. Uzaktan baktığında kız denize karşıdan kırmızı görünüyor. Böyle karateler görmüyor böyle şey. Gece, sanki gibi kırmızı görünüyor. O tuza şeffaf olduğu için. Yine ay ışığı varsa çok parlak oluyor böyle. Kırmızınsı oluyor? Parlak oluyor. Yine bunun bir özelliği de Musa Aleyhisselam oradan geçti. Kızlarımız yarıldı kendisi Musa Aleyhisselam'a. Aldı kavmini Musa Aleyhisselam. Kızlarımız böyle baştan başa yol yarıldı. Karşıya geçti. Bir rivayete bir deniz orası aslında memleketmiş orası. Yani mamur beldeymiş orası. Fakat Allah istenince batmış orası, deniz haline gelmiş orası oradan Mekke'ye mükeremede Nur Dağı var muhteremler. Mübarek yerlerden. Mina ile Mekke arasında Nur Dağı. İlk vahiy gelen Hıram ağrısı orada. Nur Dağı. Tabi adı üzerinde ölüm bakıyor yer. Bir de Sevir Dağı var. Cebel-i Sevir. O batak kalıyor. Peygamberimiz orada Hicret'te onu sakladı. 3 gün kaldı. Sevir Dağı, Nur Dağı. İkisi de böyle. Ya yani peygamberimizin kaldığı yer aynen duruyor ama. Aynen duruyor yani böyle. Yani Nur Dağındaki Hira mağarası aynen taş kayada duruyor böyle. Hiç el değmemiş bir mabede. Geçişi yapıldı ama fakat mağara olduğu gibi duruyor böyle yani. Böyle Şevr Dağındaki mağara da aynen duruyor efendim. Aynen duruyor efendim. Oraya Resul A.S. sonra girdi. 3 ona kalmadı. da Sonra Mina vardı, vardı. Mina böyle. Yürüm var, oğlunu kurban kesmek için yatırdığı yer Mina böyle. Orada bugün şeytan taşlanıyor, traş Tıraş alınıyor orada. Orada kurban yine Oradan kesiliyor. Sonra Müzdelife var. olması müzelife Müzdelife var. Müzdelife izdilaf ictime anlamına, bir araya gelme anlamına böyle. Adem arasında buluştular. Müzdelife oluştular artık. Ondan sonra Arafat, Arafat. Zaten hacın da üç farzı vardı, biri de Arafat'ta vakfe, Arafat günü vakfe. Böyle. Arafat meydan böylece orada bir dağ var. Cebelir Rahme deniyor. Rahme dağ üzerine böylece. 70 metre şeklinde tarif ediliyor böylece. Fakat yani Arafat'ta en kutsal Cebel-i Rahme en kutsal yeri yani böyle. Onun çevresi böyle. En feyizli yeri böyle. En kutsal yeri orası. Burada bir şey aklıma geldi muhtemelen. Şu anda azı cemaatimiz oraya geçeyim inşallah. Günümüzde ağaca gitmek tabii çok kolaylaştı. Uşağı biliyorsun. Ağaç gözünü kapat gözünü. Esten kiramat bu şekilde? Esten kiramata bağlı bunda. Ağaç gözünü kapat gözünü. şuna i̇şte ona benzeri Us sam uşağı. biliyorsun uşağa. aç gözünü. Ciddiymişsin. Ne böyle şey. Yalnız tad olarak, fiz olarak doğal tad yok ama şimdi Bu da var böylece. Böyle daha önce deve ekmiş, debeder böyle. Böyle yavaş yavaş böyle. Manevi serisülük böyle. Yani gurbete gitme, Allah yolunda adım atma çile çekme, suskalma, kalma, aç kalma, tefekkür etme, gök teregecilere bakma, dağlara bakma, her merhale her merhale mali makam alma. devre bir asla böyle. O doğal gözenlik yok şimdi. O dönem bu şimdi. Uçaklıysa bir şey anlayamayayım sana Sonra aşırı yukarı bundan elli sene önce elli sene önce Avrupa'da bir çift karı koca Hüsnü olmuşlar. Avrupa'da. Ama Alman, İngiliz bilmem ne olduğunu. Avrupalı müşteriler. ve bunda Avrupa'da tanımış bir iş adamı müşterilmiş bir iş kendisi de. Hüsnü beraber. Bakıyor İslam'ın ne gibi emirleri var? Madem Müslüman olduk. İslam yaşayalım. Bu iş değil olmaz diyor. Şey. Meşveki namaz yapıyor bunlar. Oruç tutuyor. Bak bir de Hac. var. Haç. E ben zenginim diyor. İmkanım var. Haca gidelim de böyle. Haca gidiyor. Tabi Kabe'ye gidiyorlar. Onlar zaten Avrupalıları severler böyle. Tarih yerlere böyle. O Kabe'nin yapıldığını, o Kabe'yi İbrahim Ersel'in tafettiğini, Adem Ersel'in oraya geldiğini, Arafat'ı Peygamberimizin dolduğu evi, o cebenin nuru, cebenin sevri böyle. Bu da bunlar hepsini ben tabi gezerken, O hâlleri hayatta yaşıyor var Yaşıyor böylece. Bu arada mağaraya giriyor. içine giriyor. Benim Resulüm Peygamberim buraya oturmuş, kalmış burada, altı ay kalmış burada böyle değil böyle. Orada kalıyor böyle. Cebenin mağarasında, o da saatiyle kalmış arada. Yaşamış bunları. Arada cebenin rahmetine bakıyor. Tam İslam'ı, tam işte İslam'si için sinir İslam'ı böyle. Yani Arap'ı Müslüman olmuş ama dışlı İslam içi daha saf böyle. Ham da içi daha böyle. Şey böyle. Ama Mekke'ye gidince bilinçli olarak tefekkürle kendini oraya verince çok değişiyor. Hanım da kendisi de böyle. Acı bitiyor. Oradan şimdi Medine'ye geliyorlar işte. Otele geliyorlar. Diyor ki şimdi bu hanımına hanım be benim şöyle aklıma geçiyor böyle diyor. Bana bu kutsal yerler Kabe böyle. Dünyada eşit olmayan bir kutsal bir yer hiç özelliği bozulmayan bir yer ki yüzde yüz kesin böyle. Asantim yeri belirli böyle. Bu kadar tat bir bir yer. Biz Hemeş'te gidersek diyor orada bu harbiden gider. Yine dünyayı dalarız. Ne yapalım? Buraya bir beş hafta kalalım Medine'de. Kalalım mı? Kalalım. Tamam. Otelleşmişler. Medine'nin enleri. Yani Medine'nin valisi bunlar ziyarete oteleye geliyor. Medine'nin valisi ziyarete oteleye geliyor bunlara. Hoşbeşten sonra soruyor buna işte, hemen dönüp kalacaksın. Buralı diyor birazcık kalmak istiyorum burada buralı Ama oteller rahat değil mi oteller diyor? İşte mesele bir 100 istiyorum buralı diyor. Beni bir yer bulursam diyor, Buraya gideceğim diyor. Hemen vali iki memurunu gönderiyor ki araştırıyorum medeni mülklerde. Üç tane güzel daire buluyorlar. Avrupa'ya layık lüks üç tane daire bulabil. Hazır boş. Üç tane daire kalktık. Geliyorlar diyorlar ki üç tane daire bulduk. Hazır boş. Bunları bir gör. Beğenip tam sana. Hanım alıyor, Bir de bakıyorlar. Cık, haydi vali. Bunları ben beğenmedim bunları ben. Şimdi valiye kalbinden geçiyor. Ne olsaydı Avrupalı. Yani Medine'deki lüks daireyi bu beğenmedi. Daha lüks bir şey arıyor bu. Diyor ki şimdi bu Avrupalı. Ben diyor valiye kendim Medine'ye gelirim diyor. Giderken diyor, beğendiğim bir olursa diyor, haberini gönderirim onun sırasında bana diyor. Peki diyorlar. Bu mübarek zat, ölümümüzü Allah rahmet eylesin. Cihan'da bakıya giderken Cihan'da bakıya giderken sol tarafta rahmet Enes Efendi Medine'de. Enes Efendi Hazretleri. Binbaşı yıkan Türkiye'de oraya yarışmıyor burada. Binbaşı yıkanmış Türkiye'de içine bir, şey, bir aç gelmiş, peygamber içine gelmiş orada istifaz vermiş oraya yerleşmiş böyle onun evi vardı, bahçe içerisinde ev iki oda ama böyle tek oda, kerpişte iki oda bahçe içerisinde duvarda çevrili kerpişte bu gülerek yanına beraber evleri görünce iki odayı görünce orası hoşuna gidiyor abi mi valiye ben burada bir yer beğendim bana deyip bir adam gönderin Tabi bilmen için Arapça, şey. bana tercüm yapsın da bırakmamıştırım ben diyor. İki kişi gönderiyor vali, yine bakıyor memurlar, Allah Allah! Yerde, yere yapışık, kerpiçten, dışı çamur sıva, boyada dışarısında, aslında, iki oda, birini işte tabi Şimdi soru da kim ev sahibi? Rahmet, Enes Efendi, Allah'a rahmet eylesin muhteremler. Yani çok ekmeğini yedim. Allah rahmet eylesin inşallah. Büyük birullah da kendisi. Hiç kuşum yok onda. Hemen çıkıyor. Buyurun efendim. Çok tatlı değil de böyle. Yani melekti. Öyle insan. Çok tatlı değil de böyle. Bamba insan da kendisi. efendim. Dedi ki memurlar, bunlar karı koca Avrupalı. Yerimcisi olmuşlar. Haca geldiler. birine kalmak istiyorlar. Senin bu bir Odanı vermişler. Onu vermişler bunu. Eğer gitsin teklifi bir şehir teklifi Avrupalıları şimdi. İstersen sen gene başka bir daire bu bir yerden. Onun kirasını vereyim, onun kirasını vereyim. İlla bana burasını versin diyor. Böyle teklif ediyor. Odanı sevindim ben bu. Mahali bir kahraman filmiş ya diyor ki Müslümanlara. Mekke'deki muhacirin Medine'ye gelince. Medya konudan kirallar mandardan, amallar Almadılar. Nasıl? Ben din kardeşimizse olmuşlar bunlar diye. Başımdan yeri var onlara mı Bana ben canan fedalara mı onlara veriyor? İstahat, bana müsaade. Hem odayı başlatayım, vereyim diyor. Sivriyim tabi memurlar. Diyorlar ki, tecrübe ediyorlar. Şu durum böyle böyle yok diyor. Beda oturmam böyle diyor. Benim durumum iyi. Beda oturmam. Şimdi bu bedava oturmam para almam. Anlaşayım ona şimdi bana. Para alamam. Almam para. Ne de oturmam. Gülü araya memnunat giriyorlar. Buna böyle bir fiyat kuramına diyorlar. Be. Parayı bir hayliye verirsin beni diyor. Hayliye. İkisi bana razı olur muhtemelen. İsa'lıkta zaten evleniyorlar. Kolsunun kanefe. Bir asır masırı falan vardı oda. Ben de kaldım. Aynı odada kaldım. Başaltıyor muhtemelenler. Hem ara Otelden tutuyor bir taksi. Eşlerine getiriyor evele. Oraya gelişiyor. Vali bunun için ziyarete gelir de geliyor. Bakalım nasıl bir yer verin bakalım. Buraya. Nasıl bir yer verin bakalım. Getiriyor memurlar. Şuraya bakıyor. Allah Allah. Yere yapışık. Tek bir oda. Dışık çamursu var, Böyle bir oda. Yere yapışık bir oda. Çar kendisine çıkıyor. Ama vali hala şaşkın böyle, bak, bak şaşkın bakıyor böyle. İşte ki memurun bile bilinmiş İngilizce, sonra bakayım diyor. Acaba bunun nesini beğendi bu diyor. Nesini beğendi bu hanı, nesini beğendi. Şimdi soruyor memuru buna, sen bunu neyini beğendin bunun? Ki, söyle vali valiye söyle. Ben buraya pikniğe gelmedim. Tatileye geldim, yaşamaya gelmedim ben buraya. Ben Resulullah'a geldim buraya. Ben Beytullah'a geldim buraya. Bak diyor, bu yaşadığım yer diyor, yaşadığım yer diyor. Şöyle Canan bakıyorum diyor, karşısında kubbe i Hadra, Resulullah'ın kapış herifi. Buraya bakıyorum diyor, cennete bakıyor diyor. Soğuk bakıyor, uhuk diyor böyle diyor. Bahşeye bakıyor, kurum ağacı, kurum ağacı böyle. Bir de kuyu vardı böyle, kuyu vardı. Zinebeş şehirden kuyu böyle vardı böyle. Hadi kuyuya bakıyorum böyle diyor. Tam orta çağım diyor. Resulullah'ın zamanındaki kuyu böyle diyor. Zine kuyu böyle diyor. Böyle. Hurum ağacı var diyor. Bana diyor nereye baksam evime bakıyorum diyor. Peygamber evi gibi ev diyor o da böyle diyor. Neye baksam diyor. Bana diyor ki diyor bunlar sakın kafir olma. Orası Medine. Medine diyor böyle diyor. diyor. Ben bu hükse otele kalsam diyor. Bir şey anlamayın ki bile anlamayın Şimdi muhtemelen cemaatimiz günümüzde... E, ...insanlar... ...çok lüks... ...konfor... istiyorlar arkadaşlar. böyle şey. O kadar bir konfor lüks ki... ...artık buna tabi tembelli geliyor böyle... ...oteller böyle. Durmadan ye iş. Meşrufata iş bulacaksın. Çayın durmadan demle. Tabi tembelli geliyor üzerine. Ağırlık geliyor, miskinliği geliyor... Maalesef sıfır iniyor mu tekrar edeceğim. Ne yapıyorlar? Namaza gelmiyor üç günler be çok zaman namaza ilk üç namaza gelmiyor mu tekrar edeceğim. Yani oraya giden kimse oradaki dua bir şey alması gerekiyor mu demler Gelmesi gerekiyor oradan. İnşallah Mevlam nasip edin nasılsın mutlu olasın berleşe. Fatiha.